yeni Kadın Hali Çoğu zaman kadınlar, ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğden, Özlem ve Aslı. Omar şimdi maçarım o baydım elle şimdi Nevema kuhun şima nevema bağcak şima nevema hay kayıkotu tüncüyyh alla Merhabalar, hikayenin kadın hali programında ben Aslı Odman, e, ikinci programımda yaptığım beraberiz, e, programa Mikail Aslan'ın e, Zenkut ablümünden yeniden yorumlayarak e, tekrar karşımıza çıkardığı bir Rençber Aziz ezgisiyle başladık. E, bilmem Rençber e, tanır mısınız? Ben bu albümle tanıdım kendisini. E, bu Vay e, Vay Ninna e, halayı türküsü. Bir e, e, 12 Eylül cüm hakkında esprili bir e, anlatı. Diyor ki e, sizin tankınız bizim mazotumuzdur diyor Rençber Sizin gübreniz bizim mısırımız. Sizin kömürünüz bizim çarığımız. Siz içimize dert düşürdünüz. Biz de sizin külünüzü savururuz diyoruz. E, Zataca bilenler tabii türküyü sonuna kadar dinleyip daha da güzel satırlarını bulabilirler. Ben bu kadarıyla yetiniyorum. Aynı zamanda hikayenin kadın haliyle de ilgisi var. Vallahi ben kızımı doğuracağım zaman gecikti diye işte suni sancı verelim. oradan girelim sezeryana döndürelim derlerken çok güzel bir şey yardım almıştım Kanada'daki bir kadın arkadaşımdan dedi çok sevdiğim bir şarkıyı Türk'ü halayı koy. Bir kadehte şarap iç yani ayran demedi. ...bir kadeh şarap içiyorsunuz... ...bu wine vay, vay ile bir halaya duruyorsunuz... ...gerçekten buna gelmeyecek bebek... ...ben tanımıyorum... ...bu şarkıyı bu çarmak çalmak... ...tadarak başlamak istemem... ...bir başka nedeni de var... ...Mikail Aslan biliyorsunuz... ...Zazaca'yı, Zazaca türküleri... dersin kültürünü... ...bize hatırlatan çok güzel bir orkestrasyonla... ...önümüze çıkaran biri... ...ben de bugün... ...hikayenin kadın halinde... ...emek ve mekan sorumlusu olarak... Havzasında emeğinde çok ıı, dersimle olan, yalnızca emeğinde değil esasında işvereninde, sendikacısında çok dersimle olan deri sanayinden ıı, bahsetmek istiyorum. E, şu anda ıı, 3.10 Karaköy vapuruyla 3.5'da <gülüyor> Karaköy'e varmış olan ve eminim biraz sonra kapıdan girecek olan Fikriye Algül ile beraber yani ıı, Tuzla ıı, Deri Serbest Bölgesi'ndeki yani 195 gün öncesine kadar e, deri sanayinde işçi olan e, Fikri ile bir program yapacağız. E, deri sanayinden biraz bahsetmek istiyorum. Fikriye gelinceye kadar birazcık da Tuzla'dan bahsetmek istiyorum e, ve Fikriyenin işten çıkarıldığı şirketten ve bugün konuş konuşacağımız meselelerden e, biliyorsunuz Tuzla İstanbul'un en doğusu e, hatta e, Tuzla'nın işçi bölgeleri. Klasik sanayi havzası bölgeleri İstanbul'un güneydoğusuna denk düşüyor ilginç bir şekilde. E, güneyinde e, Türkiye'nin hala en büyük e, tersane e, bölgesini barındırıyor. E, 30 bin işçilerden 10 bin işçilere düşmüş durumda şu anda. İşçi sayısı 2008 krizinden sonra. Ama bu tuzla gerçekten içinde e, birbiriyle barışmayacak o kadar çok kan üşemezliği e, taşıyan o kadar çok... Ee, i̇nsan hikayesi işlev artık e, şehir plancıları işvet, işlev derler edebiyatçılar hikaye derler barındırıyor ki işte güneyindeki bu büyük tersaneler bölgesinden bağda İstanbul'daki sekiz organize sanayi bölgesinin bir tanesi de serbest bölge yani Türkiye dışı bölge diyelim beşini Tuzla barındırıyor sekiz bölgenin beşi Tuzla'da organize sanayi bölgesi. Onun dışında yani diyeceksiniz artık çok homojen bir işçi havzası yani bildiğiniz mavi yakalı eski tanımıyla işçi havzası derken bakıyorsunuz dört tane üniversite var. Bunların üçü özel olmakla özel olan Sabancı Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi yeni açıldı. Gemi adamları eğitmek için kalanı İTÜ Denizcilik Fakültesi. Bununla da bitmiyor Toplam altı sene önce sanırım doğru altı sene önce Formula 1 e, bildiğimiz İstanbul Park e, Türkiye'ye getirildi. Ve Ömerli Su Havzası'nın Derun'una e, senede yalnızca üç gün kullanılan bir Formula 1 pisti yapıldı. E, yani senede üç sene, gün kullanılan bir Formula pisti e, ne yapılır bir ne getirir, bir ilene getirir derseniz... E, ...spordan, turizmden çok tabii ki etrafını imara açmayı, imara açmak için bir koç koçbaşı gibi... ...işlev görmeyi getirir. Aynen bunu getirdi. Akfırat, eskiden bir belde olan... ...şimdi tekrar Tuzla ya, ilçeye bağlanan... ...Akfırat, Formula 1'in ekseninde... ...Formula'nın koç başı gibi açtığı... ...su havzalarının ekseninde... E, ...lüks villalar e, üretimine... ...şahit oldu ki şu anda çoğu... E, ...boş duruyorlar. E, biraz daha Tuzla'yı çizmeye çalışırsam... ...mesela hani Tuzla'da Akfırat'la... ...Formula 1'le yaratılan rantın büyüklüğünü... ...nasıl anlatabilirim... Herhalde eskiden belde olan Akfırat, e, Akfırat'ın yani bir belediye belde başkanı, belediye belde başkanı olan e, Akfırat'ın e, en son e, belediye başkanını şu anda ailesinden birkaç mensubuyla beraber hapishanede olduğunu yani bu rantların e, çıktığını ve tespit edilecek hale gelerek hala hastane, e, hapishanede olduğunu söyleyebiliriz. Bu başka ilçelerde e, arsa değerlerinin müthiş bir tabi ol, olmadığını göstermiyor. Yalnızca demek ki burada birazcık... ...fazla bir aktarım olmuş. Yani en güneyinde Formula 1 ve Akfırat e, villaları ardı ardına değişik isimlerle... ...işe çekici isimlerle birbirinden farkını koymaya çalışan isimlerle... E, ...çoğu boş duran, e, yatırımcıların biraz ilgisinden e, kaybetmiş olan villalar... ...sonra e, ardı ardına işte özel üniversiteler, özel üniversitelerin yalnızca kendini minibüsleriyle, öğrenci e, e, servisleriyle e, öğrenci aldığı, yani Tuzla'nın içinden geçip geçmeyen e, güzergahlar çizdiği özel üniversiteler. Arkasından e, bir tanesi serbest bölge olmak e, üzere toplam sekiz organize sanayi bölgesi ve kocaman bir askeri bölgeyle gerçekten e, zor bir e, sınırlandırma, zor bir e, bütünleşme arz ediyor Tuzla. Böyle içinde bir dünya. E, biz bunun e, bugün Fikri'yle ee, bu, beş organize, ...bu beş organize sanayi bölgesinin dışında esasında e, olan e, eskiden deri serbest bölgesi olarak kurulmuş ama... ...yakınlarda yani 2011'de artık deri endüstrisinin e, eski önemini e, korumamasıyla beraber bir endüstri ve ticaret serbest bölgesine dönüştürmüş... ...ama halen ağzımızda despach diye, deri organize sanayi diye, deri pardon serbest bölge diye kalmış. Ee, serbest bölgedeki çalışma koşullarından e, bahsedeceğiz... Şu anda biraz sonra sanırım fikri yayına girecek. Onu biraz daha rahatlatmak için ben isterseniz biraz daha anlatmaya devam edeyim. Serbest bölgeden bahsetmek istiyorum. Önce bir umarım devamını Fikri de yaparız. Çünkü biz geçen hafta içerisinde bu serbest bölgenin içine tabii giremedik. Serbest bölgenin önünde yaklaşık 200 günden beri duran deri işte örgütlenmiş... Ve ondan sonra işten çıkarılmış e, işçilerin e, çadırını ziyaret ettik. Bir Alman Sendikalar Birliği'nden delegasyonla beraber bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdik. Ben de mihmandarlığını yaptım bu ziyaretin ve Fikri'yle orada tanıştık. Ama diyorum ben bu kadını bir yerden tanıyorum. E, Fikri'yi bir yerden tanıyorum. Sonradan fark ettim ki Fikriye e, belki bazılarınızın dinlemiş olduğu, e, seyretmiş olduğu... ...belki de e, umarım bu programdan sonra bulup seyredeceğiniz... Feryal Saygılıgil ile e, yanlış söylemeyeyim diğer yönetmen arkadaşımın e, ismini Gülizin, Güliz Sağlamın, e, Güliz Sağlamla Sağlam Saygılı Saygılıgil'in bölge filminde e, çalışma koşullarını, serbest bölgede kadın işçi olmayı anlatan işçilerden biriydi. E, bu bu belgesel e, nadiren e, yani basılıp da daha geniş e, e, yayılma kavuşabilen belgesellerden biri. Ee, belki de hatırlarsınız Antalya serbest bölgesinde e, ilk döneminde büyük bir kazanımla sonuçlanmış olan Novamed kadın işçileri direniminin e, direnişinden başlayarak... ...önce Antalya serbest bölgedeki kadınların bu böbrek e, aletleri üreten ilaç sektöründen Novamed'den başlayarak... E, ...Ege e, serbest bölgesi, e, daha sonra işte Mersin serbest bölgesi ve Tuzla ser, Tuzla'daki deri serbest bölgesinde içeren... Toplam yedi tane serbest bölgedeki çalışma koşullarını anlatıyordu. Bu serbest bölge hikayesi gayet ilginç bir şey esasında. Biraz gezi olayları vesilesiyle de tekrar düşünmeye başladığınız bir şey. Yani hem iktidarlar tarafından hem de muhalefetler tarafından olağanüstü mekanlar yaratılmış zaman zaman. Tarih boyunca bu serbest bölgede tersinden yani gezi e, gezi olayları akabinde gezi parkı ve meydan nasıl bir olağanüstü coğrafya oluşturduysa yani aşağıdan olağanüstü coğrafya oluşturduysa serbest bölgelerde her zaman yukarıdan yani e, iktisadi iktidarlar sermaye tarafından oluşturmuş e, ama sermayenin de kendi kurallarını e, devlete e, kabul ettirerek oluşturduğu yani aslında devletin Eliyle devletsiz bir mekan oluşturduğu yerler olmuşlar serbest bölgeler. Yani başka bir şekilde bir olağanüstü bölge oluşturmuşlar. E, bu serbest bölge meselesi Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ne girme sürecinde olan e, Türkiye'de esasında biraz miadını dolduran bir mesele. Artık e, sermaye e, özellikle şey, çevre e, şeydenin. ...düzenlemelerinin daha gevşek olduğu... ...tabii ki büyük vergi bu afiyetlerin... ...olunduğu ve işçi örgütlenmesinin neredeyse... ...sıfır olduğu bazen bazı yazılarda... ...reklamlarda açık açık garantilinen... ...serbest bölgelerde yatırım yaparak... ...kar marjını yükseltmek zorunda değil. Yani yani müjde diyelim... ...pek çok başka yolu var... E, ...serbest bölge dışarısında... E, ...kar... E, ...karlı olmayı diyelim... ...kompetitif tabiriyle... E, ...moda tabiriyle karlı olmayı... ...kompetitif olmayı... ...işte Türkiye'de yasa içi veya yasa dışı pek çok taşeron işçi çalıştırma imkanları var. Ee, endüstri serbest bölgeleri kanunu açık henüz tam kullanılmıyor ama ee, taşeronlaştırmadan bahsettik. Yakında ödünç işçilik, e, istihdam bürolarının profesyonel yine tekrar ucuz emeğe e, ulaşmanın başka bir yolu olacak. Serbest bölgeye e, mecbur kalmayacaklar işverenler. Kaldı ki bölgesel asgari ücret tartışılıyor. Henüz yapılmasa bile yani gidip de yalnızca bir bölgede e, bir bölgeye mecbur kalmayacaklar. E, bu biraz monola benzeyen <gülüyor> girişten e, sonra şu anda fikri hoş geldin. Kapıdan giriş yapıyor. Hoş geldin. Şöyle alayım Teşekkür seni fikriye. Teşekkür ediyorum. Tuzla'dan, merhabalar. Merhabalar. Tuzla'dan gelenleri istisna yapıyoruz. <gülüyor> hoş geldin. Nasılsın? Nefesten istersen birazcık. Teşekkür ediyorum. Ya herkes kadar iyiyim. <gülüyor> Koşarak mı geldin Karaköy'den? Ee, Tabi biraz telaşlı aslında çok rahat bir adres ama <gülüyor> o yolun yoğunluğu, ve nefes nefesler, <gülüyor> <gülüyor> nefesten birazcık, <gülüyor> e, birazcık başlayalım istersen, <gülüyor> ucundan başlarız, ondan sonra tekrar bir e, müzik arasıyla seni rahatlatırız diyorum ama bu kadar uzun yoldan geldi çok teşekkürler. Hayır, ee, ben teşekkür e, ederim. De, de, bu, bu, bu dönemlerde zaten her zaman hani zaten e, zor organizasyonları var ama şimdi. Ee, geçirdiğimiz özel, olağanüstü Haziran ayından sonra artık her şey ancak ucu ucu ne oluyor? Hoş geldin Fikriye. Seni ben kısacık tanıştırayım o zaman. Ee, Fikriye, e, Algül. E, Al evet, Algül pardon. Ee, şu anda e, uzun zaman, altı sene boyunca değil mi? Serbest Hı -hı. bölgede çalıştın. Oradaki e, Zenya adında benim yeni öğrendiğim ama lüks e, erkek gömlekleri öten bir firmada firmaya tedarikçi firması olan İsmako'da çalışıyordun. Sonra ne oldu? <gülüyor> Sonra ne oldu? Tabi İsmako'ya girmeden önce İsmako bizim bölgemizde çokça anlatılan bir İtalyan firması. Hani oraya girdiğinizde hayatınız kurtuluyor muamelesi vardı Hı -hı. dışarıda. İşte euro üzerinden maaş ödemesi falan. Bir de serbest bölgelerde hani serbest bölgede çalışmak büyük bir avantajmış görüntüsü vardı. İşte serbest bölgede çalışan işçiler Avrupa Birliği standartlarında çalış. Görünüyor, hepsi böyle anlatılırdı ki halen de bunu devam ediyorlar. Böyle <gülüyor> Biz böyle biliyorduk ve bizim için serbest bölgede bir e, hani İtalyan firmasına girip çalışmak tabii çok önemliydi. Ama girdik, diye gördük işler hiç de öyle değil. Tam tersine serbest bölge demek aslında daha çok hani bizim ömeğimizin sömürüldüğü anlamına geliyormuş biz onu öğrendik yani Avrupa standartlarında hem, hem e, ne çalışan bir işçi olarak e, insani muameleye muamele görebiliyorsun. Ne de emeğinin karşılığını alma anlamında Hı -hı. bir şey görebiliyorsun. Ee, hani adı belki çok başta da belirttin ya. Lüks marka. Evet biz mesela dünyanın en zengin erkeklerini giydiren insanlardık. Hı -hı. Yani ben, bundan bahsediliyor muydu fabrika içerisinde? Yani sanki tabii. böyle bir yani size de özel bir kimlik veren bir şey gibi. Tabii tabii. Şimdi mesela... İsimler zikrediliyor muydu? Kimmiş bu? Erkekler? Işte, örneğin e, ben şey... E, Cumhurbaşkanı Abdullah Abdülhakkül'ün gömlek manşetleri değişmişti. Ha. Bana getirdiklerinde bak işte kimin gömleğin manşetlerini değiştiriyorsun falan <gülüyor> böyle <gülüyor> e, söylerlerdi. Ve bu hani biz zaten ben o şeylerle gelirdi böyle kağıtlarla. Bütün detaylı bilgileri. <gülüyor> ya bakın kimlere çalışıyoruz, kimlere çalışıyorsunuz. <gülüyor> i̇şinizi basite almayın falan. Ama şimdi dört sene zamsız çalıştıktan sonra <gülüyor> diyorsun ki ya tamam <gülüyor> bunu üreten ben, yapan ben de. ...beni de hani bu işi yapan kişiye de... ...bir dönüp sormak lazım nedir senin... ...buradaki Hı -hı. durumun... ...hani bunu giyenlere de sormak lazım... ...size bu kadar lüks gömlekleri giydiren kişiler... ...işçiler... Hı -hı. ...ne koşullarda çalışıyor, ne kadar mutlular... ...istihdamları Hı -hı. gerçekten Avrupa standartlarım... ...diye sorulması gerekiyordu... ...böyle... Ben, ben sana bir şey sormak istiyorum... ...çünkü biraz önce bahsettim... ...şeyle Feryal ile filminden... ...ben seni ilk defa orada görmüştüm ve orada bir lafın çok aklımda kalmıştı yani... Ee, sanırım o zaman da film çekildiği zaman da İsmako'da çalışıyordum Hı -hı. değil mi? Orada şey demiştin e, yani ben hayatımda bir kez bile olsun sendikalı bir fabrikada çalışmak istiyorum. Ama Hı -hı. öyle sendikalı zaten sendik olan bir fabrika değil. Ben burada gerçekten kendim emek vermek istiyorum. Herhalde yani aklına gerçekten düşmüş <gülüyor> bir mesele. E, peki seni en sonunda yani sendikalaşmaya iten nedenler neydi? Bir tek zaman olmamasından bahsettin ama yani şimdi geriye bak düştüğünde bu yani ciddi bir risk. Ee, bu sendikalaşanların başına ne geleceği Türkiye'de belli. Ee, evet. <gülüyor> yani evet benim de başıma gelmiş olan şey. O yüzden e, yani nedir gerçekten o kritik nokta sende e, kalbinde mi gönlünde mi nerede yani tık etti Ya yani şeydi mesela ben Esmako'da çalışırken de farklı işyerlerin örgütlenmesini... Ee, hani e, katkı sunmaya çalışan işçilerden biriydim. Tuzlu içinde mi yoksa? Tuzla da. ve e, örneğin örgütlenen işyerlerindeki arkadaşlar şeyi diyordu. Ya buraları örgütlemeye çalışıyorsunuz, sendikalı oluyor falan da. Siz Hı -hı. nasıl sendikasız Hı -hı. çalışıyorsunuz Hı -hı. sorusu geliyordu. Hani bizim mesela sendikaya üye olmamız sadece ekonomik talepler değildi, insani talepler, sosyal taleplerde. Hani sendikaya üye olmayı mesela iş arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok para kazanmak olarak görmemeliler. Ben de hiçbir zaman böyle bakmadım zaten. Benim için sendikaya üye olmak bir kere benim tarafımın belli olması gerekiyor. Yani nasıl ki patronun tarafı bellidir işte müdürüyle bütün o hani beyaz yaka diye tarif ederler onlar ama hani müdürüyle, ustabaşıyla, şefiyle herkes patronun bütün çıkarlarını korur ve işçi orada tarafsız, savunmasız kalır ya. Hmm. İşte ben hani örgütsüz işçinin e, yetim bir işçi olduğunu düşünen birisiyim ve yetim bir işçi olarak da çalışmak istemiyorum. Hani bunu birilerinin değiştirmesi gerekiyorsa burada elimizi taşın altına koymalıyız. Hmm. Hani bu yüzden hissenin kalı bir işlerinde bilinçli çalışmadım. Çünkü orada bir emek verilmiş, kazanılmış. Ama yeni bir şeyleri üretmek oralarda tekrardan var etmek o emeği vermek ayrı bir şey. Hmm. Ee, o yüzden şey yani taleplerimiz mesela biz bir gömlek fiyat çalışıyorduk orada. Yani gömlek fiyatı ha, derken? Bir, yani şu 350 euro ile işte 500-600... ...gidiyor Hı -hı. bu gömlek fiyatları. Hı -hı. Dünyanın en zengin erkekleri diyoruz ya... ...bu abartı değil yani örneğin... E, ...futbolcu Messi'ye tutun, Barack Obama'ya tutun... Hı -hı. ...hatta Bill Clinton'ın... ...giydiği bir gömlek var sevgili Simonika'nın... ...alışımı. Bizim diktiğimiz gömlekler bunlar <gülüyor> değil mi? Yani düşünüyorsun... ...dünyanın en zengin erkeklerini değiştiren... E, ...giydiren, değiştiren... Hı -hı. Onu, ...onu şık hale getiren biz işçiler... ...neden... Yeah. <laughs> Ee, hani hakikaten yoksullukla karşı karşıya çalışalım ve neden biz e, bir şeyi talep ettiğimizde tarafımız belli olmasın ve sürekli işten atılma tehdidi ya da ne bileyim oradaki yönetimin baskısına Hı -hı. Karşı, kal karşı karşı karşıya kalalım. Mesela orada kadının çalışması daha zor yani kadınlar yani şey nasıldı biraz fabrikadan bahsederken İsmako değil mi? İsmako. Bu, bu tedarikçi firması. E, ismini... Ermenegildo Zegna'nın Ermenegil Türkiye'deki İsmako fabrikası. Evet. Örneğin Mısır'da farklı bir isim de evet açtı. Ha. Ama Türkiye'de İsmaka şimdi. ilk İsmaka'yı diyorlar ama biz Ermenegil do Zegna markasını söylemeye başladıktan sonra insanlar baktı ki gerçekten dünyada koca bir lüks yani. Evet. Ee, bu İsmaka bunun tamamen yalnızca bu Zenia'ya çalışıyor değil evet. mi? Ha. Kendi markası. Kendi yani markası. arada çalıştığı işte Gucci gibi markalar vardı. Evet. Onlar bu dönem zaten bildiğimiz kadarıyla sipariş vermediler. Yani <gülüyor> bu sıkıntıları da biliyorlar. Ha. Kaç işçinin çalıştığı bir fabrika? Ee, ortalama 380... Hı. ...kadardı ama şöyle diyelim... ...örneğin dokuz tane, biz dokuz işçiye... ...sendikal faaliyet yürütme ve... ...örgütlenmeden, sendika üyesi olmaktan... Hı -hı. ...işten attılar yani sendika... Hı -hı. ...düşmanlığından ama tabii... ...buna yetinmedi yani fabrikanın içinde... ...sorgu odaları kuruldu, işçileri... ...toplu halde servislerle karakolların... ...önüne götürüp hakkımızı suç duyurusunda... ...bulundular. Suç ben bugün... ...bir de ne, neden ne, geç kaldığımı biraz da... Türü, türü, ...şöyle türü anlatayım, türü. karakoldan da geliyorum... ...aslında bir yandan hmm. sırf trafik de... Işi. mesela bugün hmm. karakola gittik... Ha en başından beri işte müdürlerin yani oranın genel müdüründen tutunda e, usta başların hepsinin kontrol ettiği sendika düşmanlığı yapan bazı işçi arkadaşlar var. Hı hı. Şimdi mesela bunların yönlendirmesiyle gidip hakkımızda yalan iftira e, suç bulunuyorlar işte ne, karakollara. Ne Örneğin ne, yani ne ge gerçekten sendikaya geldiğinde de zarar verecek ve yani şu koşuluyla gelmesini istemediğimiz bir arkadaş kendisini zorla sendikaya götürmeye çalıştığımız işte daha da gerililer savunumuz, TSK'ya bir sürü şeyler söylediğimiz hatta benim eşim olduğunu iddia bir sürü çirkin iftiralar yani Hı -hı. bunlarla hani işçinin kafasını karıştırıyor sendika yani düşmanlığı duyduğumuz işte sendikacılık eşittir bölücülük Hı, aynı aynı Türk Kürt diye ayırdılar evet. işte sendikayı destekleyenler solcu desteklemeyenler sağcı Hı -hı. şimdi bizim bir tane arkadaşımız var üyemiz bu üyemiz şey hani böyle anlayış olarak AKP'ye yakın bir Hı -hı. üyemiz. Sonuçta bizim işçi kardeşimiz Hı -hı. yani arkadaşımız. Hı -hı. Şimdi örneğin ustalar gidip buna şey diyormuş. Ah sen bizim adam mısın? Biz aynı yere oy veriyoruz. Hı -hı. Sen nasıl gidersin onlarla birlikte hareket edersin? Sendikayı yolursun. Senin ne işin var orada diye böyle bu arkadaşa baskı yapıyorlar. Hı -hı. Yani, Benzer. O kadar çok şey var ki hikaye çıkıyor. Suç şu anda aynı yani bugün gelişme içeriden başka işçiler yani işveren değil. yani şimdi oranın işçi... toplamıyla hani müdür, genel müdüründen, üretim müdürüne, usta başlarına, müdür, hani hepsine kadar, hepsine kadar kontrol ettiği, yönlendirdiği ve araçlarıyla kendilerinin götürdüğü, yani onların... ...organizasyonu bir işçi o kadar çok çirkin şeyi... ...bir araya getiremez tek hmm. başına yani. Hmm. Bir organizasyon ortada. Şey, yani başına dönersek zaten... Dokuz, ...sen ilk atılan işçilerden... Hı hı. ...200 gün oldu değil mi e, şu anda? 198 oldu bugün. <gülüyor> <9, gülüyor> evet, 98. çadır günü... Evet, ...oldu. İlk 4 işçi atıldı... ...daha sonra bir işçi... ...sonra 3 işçi daha atıldı değil mi? Hı hı. Böyle parça parça andı ve hepsi de tabii... ...sendikalaşmanın belli veçesinde... ...örgütlenme içinde olmuş işçiler. Peki bu arada sendikadan istifa etmeden... ...yani benim bildiğim mesela iş yerlerinde... ...genelde bu Türkiye'de noter vesilesiyle sendika üye olmak... ...işte 30-40 liraysa üyelikten istifa etmek 150 liradır. Hmm, yani istifa etmeler oldu mu? Genelde mesela bizim iş yerimizde işveren ödemişti bunları... Siz de böyle buna benzer bir şeyler oldu mu? Evet biz de bunu yaşadık. Örneğin dokuz tane arkadaşı işte işveren vekili aldı istifaya götürdü cumartesi günü. Örneğin <gülüyor> iş yeri Tuzla'da ama Sultanbeyli'de bir yerde <gülüyor> ayarlıyorlar. İşte oraya götürüp istifa ettiriyorlar. Dediğiniz gibi ben de o zaman o fiyatların farkını öğrenmiş oldum. Yüz <gülüyor> evet. lira gibi. Çok çarpıcı bir şey. Hangi gibi işçi bugün sendikadan istifa etmek için? Masraflarını karşılıyor. Araç tutuyor onlar için. Tek tek evinden topluyor götürüyor ve hani bir taraftan da euro sözleşmelerine sadık olduğunu, insan haklarına sadık olduğunu sendikaya hı hı. karşı olmadığını da söyleyen hı hı. bir işveren temsilcileri yani bunlar. Hı hı. Ee, esasında bu daha sonra işten çıkıyor. sizin şu anda tabi işe iade davanız herhalde hı hı. devam ediyor ve sendikal nedenle atıldığınıza dair de ayrı bir Davam. terebiniz var. De evet. hı. Ee, esasında bu kanıtlandığı zaman yani işverenin kendi arabalarıyla getirdiği veya ödediği kanıtlandığı zaman birebir sendikal hak ihlalini ee, ...karar vermesi lazım mahkemelerin... ...ama bunun tabii her zamanki sorun... ...belgelendirilme sorunu vesaire. Ya şöyle bir şey var örneğin... ...istifa ettirilen arkadaşlardan tekrar... ...gelip üye olan arkadaşlarımız oldu. Hı hı. Gelenler var. Ee, şimdi hani aslında bu bir kanıttır... Hı hı. ...ve onları seni üye oldu diye... ...tekrar işten attılar. Hı hı hı. Hani işe... Işte, ...eğer kadar istifa edersen... ...seni biz ustabaşı yapacağız burada... ...çalışma yaşamını güvenceye alacağız... ...ya da şey... Ee, ...senin kredilerini, ev kredisini... ...büyük bölümünün, 50 bin lira kadar bir şeyden bahsetmişler... <gülüyor> Ben ödeyeceğim diyor şimdi usta orada. Yani evet. Bu arkadaşımızın bize anlattığı kendisini. Hani ona böyle bir teklif etmiş Yeter ki sen o sendikadan uzak dur. İstifa hı hı. et. Ve yani bu, sendikalaşma evet devam etti. ediyor. Tabii. içeride. yani dışarıda tamam. sizin kurduğunuz çadır esasını yalnızca kendi işi denizin aynı zamanda... ...içeride devam eden sendikalaşma sürecinin de... ...görünür hali de diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Birazcık belki şey ya Fikriye... ...şundan da bahsedebilir miyiz? Yani sendikalaşma nedeninin çok işte... E, üretilen ürünle karşılaştırdığın zaman asgari ücretin birazcık üstünde. Yani biraz 750 da. milyonun biraz üstünde bir maaş. Onun dışında e, o zaman geldiğim, ziyaret ettiğim zaman şu kamera meselesi çok öne çıkarılıyordu. Çok onur kırıcı bir şekilde çok yoğun bir kamera ...hem fabrikanın içinde... ...hatta tuvaletlerin de girişinde... ...tuvaletlerin girişinde... ...bunun çok onur kırıcı Hı -hı. oldu ...yani ekonomik olarak maaşların çok düşüklüğü... ...ve işte zaman yanında... ...bu kamera meselesi çok söylendi oradaki arkadaşlarla... ...bim katılıyor musun Hı -hı. benim aklıma çok kaldı... ...evet doğru çünkü şey... ...hareket ettiğiniz her tarafta kameralar var... Hı -hı. ...yani ta tuvaletin girişlerine kadar... ...yemekhanenizden tutun... ...bütün her tarafta siz gözleniyorsunuz... ...bu yeni yani. mi yapıldı... ...bu zamanla kuruldu Hı -hı. ama... ...şu um, şeyler mesela tartışmalar başladığında... Işte ama istiyoruz tartışmaları falan başlayınca Hı -hı. bu işler biraz daha yoğunlaştırıldı Hı -hı. orada hani hem bir taraftan e, şimdi söz kulaklarına gidiyor bir şekilde hani usta başlığı, müdürler bu sistemi kurmuşlar Hı -hı. işçileri kendilerine bir şekilde bağlayarak e, konuşulanları kendine taşıyor ama göz hani görmüyor Hı -hı. diye o gözleri çoğalttılar aslında evet. birleştirdiler Hı. orada peki ben burada şey bakıyorum bu zenya grubuna 1910'dan beri hep aynı ailenin evet. altına büyük bir aile şirketi diyor ve gördüğüm kadarıyla ondan fazla fabrikası var. Sekizi İtalya'da, ikisi İspanya'da, üçü İsviçre'de, bir tane Meksika'da, bir tane de Türkiye'de. Bunların diğer yani kalan 12 fabrikada sendikal olup olmadığını biliyor muyuz? Deri işin konuda uluslararası ilişkilerinden bir bilgi geldi mi size? Evet geldi. Şimdi hani İsmako'nun sendikası çalıştığını zaten yaşayarak biliyoruz. İşte ee, Mısırda bir fabrikası ha, Mısır'da var. Da var. Evet, ya yani hmm, bir de Mısır'daki durum daha farklı şimdi. Mesela Hı -hı. daha ucuz işgücü için oraya gittiler. Ee, Türkiye'den de daha ucuz. Dört yıldır uğraşıyorlar. Hı -hı. orada da işte çok küçük rakamları. Yani arkadaşının anlattığı 100, işte 200 euro gibi paralarla o işçileri çalıştırıyorlar. Hı -hı. Ve şey hani onlara da büyük vaatler bulunuyorlar. Hı -hı. Orada da başka hakları yok. Hı -hı. Şimdi hani e, tespitleri çok iyi. Bir de sendikasız bir iki iş yeri daha olduğunu öğrenmiştik biz Hı -hı. bu arada. Hı -hı. Sizin bunun karşısında bu uluslararası şirketlerde işte Türkiye'de mesela son zamanlarda e, birkaç başarı da elde edilebildi. Yani küresel Hı -hı. bir evet. şekilde üretilen mallar bunlar. Hani yukarıdan bir küreselleşme varsa tedarikçi firma orada efendim e, yok Arge'si burada yapılıyor çağrı merkezi şurada yapılıyor derken aynı zamanda bir de aşağıdan küreselleşmeyle bir şey var. Yani burada sendikalar güçsüzse başka yerde güçlüyse çiftte standart uygulanmasa, damping yapılmasına karşı yapılacaklar mesela UPS akkıma geliyor o büyük kargo şirketi. Hı hı. E, Türkiye'de de örgütlenmek istenildi de e, sanırım yüze yakın işçi işte, değil mi işten çıkarılmıştı ve bu 200 küsür günlük bir direnişten sonra tüm işçileri işi iade ettiler ama Avustralya'dan İngiltere'ye, Amerika'ya kadar bütün UPS iş yerlerinde e, üretim durdurmalar, sendikal eylemler, e, eş zamanlı eylemlerle Türkiye'yi gerçekten bu uluslararası kampanyanın çok ciddi bir etkisiyle ögütlendi. İşçileri işe iade edildi ve toplu iş sözcüğümüzde hala var UPS'te. Şimdi DHL, de, de Deutsche Post bunu deniyor. E, i̇şte da halen bir deneyim var vesaire. Yani siz de burada bu küresel şirket yani Ismako Türkiye'deki tedarikçi firması bir İtalyan firmasına gömlek üretiyor ama aynı zamanda sahibi Hollandalı. Böyle bir küresel o ahtapot var elimizde. Evet. Ya Sizin de benim bildiğim kadarıyla Nişantaşı'nda İstinye Park'ta bu markanın önünde yani tüketiciye yönelik birkaç eylem yaptınız. Ama üretim üzerinden de yapılabilecekler var mı acaba? Ya vardı aslında çünkü şey şimdi küresel örneğin deri sendikası küresel sendikalarla birliğine bağlı. Evet. Böyle bir yanı var. Hatta e, bir, ve küresel Sendikalar destek... Birliği'nden bize e, destek evet. açıklamaları geldi. Hatta evet. e, ziyaretimize de geldiler Hı -hı. bizim. E, İndüstri yol sendikasından e, değil mi? Evet, evet ziyaretimize şimdi. de geldiler. E, şimdi açıkçası biz oradan da hani diğer ülkelerdeki işçi kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan, sendikalardan da destek bekliyoruz hani. Aynı dediğin gibi e, küresel bir e, üretim ağı var burada. Hı hı. Burada dolayısıyla o üretimi yapan arkadaşların, sendikaların bu meseleye sahip çıkması ve kazanımı hı hı. açısından bu destek bizim için çok önemli. Bunu hı hı. da bekliyoruz biz. E, bu endüstriyel e, sendikası Global Union yani peki söylemek lazım. Bütün sendikalar, sendika konfederasyonları Avrupa e, Uluslararası Düzlem'de birleştiler geçen sene. Ve e, şu anda genel sekreter yardımcısı da tesadüfen bir Türkiye'li biri evet, Kemal, Kemal Özkın. Ziyaretimize de geldi, Aha. çadırımıza da geldi. Aha. Hatta görüşmede talep etti. Hani Ermengildo Zegna'nın ismini şey değiştirmesini yok. Yani çok garip bir şey. Hani hiçbir şekilde sendika meselesinde deri işi kabul etmemek için her türlü yola başvuruyorlar, görüşmeye yanaşmıyorlar. Buradaki anlayış biraz şöyle. Hani daha çok uzlaşmacı bir sendika anlayışı. Hani biz sizinle anlaşamayız niye? Çünkü sizin koşullarınız bizim talep ettiğimiz koşullara çok ters. Hı -hı. Bu koşullarda biz uzlaşamayız. Nedir? Az alınmayacak bir marş mı telaffuz ediliyor? <gülüyor> Çok büyük bir değişiklik biz mi telaffuz, telaffuz ediliyor? Biz Yani biz Nedir? bir gömlek fiyatına çalışıyoruz. Bizim talebimiz sadece ikinci gömlek başka hiçbir şey istemiyoruz <gülüyor> biz. Hani gömleği bir ay bir gömleğe çalışıyoruz bir ayın bir gününün sadece saat ona kadar olanına ikinci gömleği istiyoruz başka hiçbir şey istemiyoruz gerisi onların olsun <gülüyor> hani kimsenin malında mülkünde gözümüz <gülüyor> yok bizim <gülüyor> ne yani kadar bunun dışında çok bir şey istemiyor ama şurada bir gerçeklik var sonuçta sendika işçinin arkasında duruyor ya. Hani bu evet. böyle sermaye için büyük bir tehdit yani öyle Hı. gördüğü için uzlaşmaya yanaşmıyor. Bir de sanırım zaten bizim ağzımızda öyle kalmış deri serbest bölge diyoruz ama Hı. bakınca ben şey gördüm artık adı endüstri ve ticaret serbest bölgesi olmuş. Evet, deri kısmı değişmiş. düşmüş. Yani derinin öneminin azalmasıyla beraber hatta üretimin de azalmasıyla beraber öneminin hem ticarete de açılmış anladım 2011'de ismi değişmiş. Yani burada e, sizlerden önce bir sendikal örgütlenme deneyimi var mı? Ee, ...şöyle... ...bu işleri daha önce Maslak'tayken... ...İsmako... Işte ...İsmako ismak sendikalıymış zaten... Hmm. ...serbest bölgeye neden gelmiş... ...oradaki işçileri istihdam hmm. etmek için mi... ...hayır sendikayı fesh için oraya gelmiş... ...geriş de mi sendikalıymış... Ee, ...yok... E, Teksif'te sendikalıymış. Tekstil de. Tekstil de sendikalı ama e, bir anda işte bütün e, sendikayla olan bağ feshediyor ve serbest bölgeye taşınıyor Sendika da orada müdahale etmiyor. Hı hı. Ve, işçiler bir anda sendikasız kalıyor ve uzun süre hı. o serbest bölgede sendikadan kalma kırıntılarla devam edildi hı. ki bir süre sonra bunların hepsi gasp edildi. Kazanım kırıntılarından bahsediyoruz. Kesinlikle. Ha. Bunlar gasp edildi ve mesela o dönem şey vardı. On sene boyunca serbest bölgeler de örgütlenme yasağı vardı yani düşünebiliyor musunuz evet, örgütlenmek şimdi, yasak bitti e, tam da onu <gülüyor> şey yapıyor ve üzerine yapıyordum. geliyorlar ama hı. şey deniyor mesela oradaki anlatım öyle değil ben hani işçinin haklarından kaçtım falan demiyor da başka hı. türlü suçluyorlar işte sendikaları hı hı. Yani sendikayı suçlayıp bugün de örgütlenmenin önüne geçmeye çalışıyorlar. ...2007'de tekrar bir denenmişti bu... ...o yasak kalktıktan sonra... ...ama bizim gibi direnişle sonuçlanmadı tabi... ...bir şey sormama izin ver şimdi... tekstil Teksil Sendikası... ...Mastak'tayken tekstil örgütleniyor... ...zaten deriyle işiniz yok sizin... Yok, ha, ...daha i̇şte sonra iş birleşti son dönem... ...deri iş... O ...deri iş şu anda mesela... ...deri eski deri organize sanayi... ...deri serbest bölgede olduğunuz için mi deri işle örgütleniyorsunuz... ...tekstil ee, olarak tanımlanmıyor mu iş kolu... ...şöyle... ...biz daha çok hani şöyle söyleyeyim en deri işin iş kolları genişledi. Son evet, çıkan bu son yasalarla. Yasa, tekstilde tamamen, örgütlenebiliyor. Evet, evet. Açıkçası deri işi de tanıdığımız için. Yani ben Hı -hı. en azından deri işin ekmeğini Tuzleden. yemiş bir işçiyim. Evet, ben evet. hiç buradan şey yapmayacağım. Çünkü babam deri işten emekli. Amcalarım ve ha, erkek sen, kardeşim. Senin sendikacı de, kökeni gerçekten var. Yani kardeşim Hı -hı. de şu an yönetimde. Hani Hı -hı. oradaki o mücadelesi ve biz aile, ailece yaşadık. İşte üç aylık grevlere gittiler. Bir sürü Hı -hı. şey yaşadı. Biz bunlarla ...yani büyüdük. Hı hı. Yani kazlı çeşmeyle... ...kazlı de bir çeşme sürecinde ...beki onu evet. çoğu da beklentmek istersin değil mi? İstanbul'da hı hı. bütün bu endüstri co coğrafyasının değişmesi bu taşımalarla oldu ve daha önce Kazlı Çeşme'de olan sanayi hı -hı. 92 senesinde mi Evet 92'de. Tamamen taşı... Tuzla'daki organiza deri de sanayi taşındı. Biz zaten o dönem örneğin Kazlı Çeşme taşınmadan önce iki tellede oturuyorduk ama ekmeğimizin hı -hı. peşinden Tuzla'ya gitti ki yani, böyle hı. yıllarca hı -hı. insan var yani yüzlerce insan 90 var. 90'larda olan. Çünkü şey hani niye gidiyorsun peşinden hani orada seni bağlı çocuğunun geleceği gerçekten hı -hı. mücadeleyle kazanılabilecek bir yerde hani ben o babanın çocuğuyum hı -hı. düşünün ben oranın ekmeğini yedim. Benim çocuğum da Hı -hı. hani istiyorum ki güvenliğim bir sendikanın içerisinde devam etsin buna. Hı -hı. Ama bu şey tabii yani artık patronları çok korkturuyor bu şey anlatmıştı geçen hafta giderken. Deri işin uzmanı arkadaşlardan Engin. Burada 92'de taşıma olduğu zaman ciddi bir sendika sızlaşma dalgası da var. Yani fırsattan istifade. Hı -hı. O yüzden her fabrikanın her deri fabrikasının Hı -hı, önünde tabii. bir çadır çadır kent. Yani şimdi tam da... Sındık artık çadırla yapılan tamamen alameti farise çadır olmuş. Gezi de çadır olmuş. Çok önemli bir fialine şey geldi. Yani nedir bu çadır kent meselesi? 90'larda taşınma deri işin çadırlaşmasına getirdi demişti Engin. Yani şey vardı mesela Kazlı Çeşme'de bütün fabrikalar iç içe olduğu için çok çadırlara ihtiyaç duyulmuyordu. Yani hı hı. babamdan işte o fotoğraflardan sonra biraz daha büyüyünce, hani sorgulayınca falan görüyorsun. Hı hı hı. Ama Tuzla'ya taşındığını... serbest bölgeye geldiğini e, sanayinin içinde ve patronlar tabii dediğin gibi onu fırsata çevirerek o taşınmayı pek çok yerde yetkileri hani yok etmeye çalıştılar. Hı hı. Mesela ben şunu çok iyi hatırlıyorum. 23 ya da 24 fabrikanın önünde çadır vardı. Ben yine tekstede çalışıyorum. Hani şeyi görmeye giderdik. Komşularımızı ziyarete giderdik, akrabaları ziyarete giderdik. Bir yürüyüş olurdu. Bir de orası düşünün daha yerleşim alanı bile değildi. Hı hı. O sanayinin taşınmasıyla birlikte aydınla bölgesinde işte ya şifada yerleşim alanları oluşmaya hı hı. başladı. Hı hı. Minibüs dahi yoktu işte. Bir saatte, iki saatte bir minibüs gelir, binerdik biz. Hani pek çok insan orada yaşayan o çok az sayıdaki insan çalışmazdı zaten. Bağbozsanla falan uğraşırdı. Hı hı hı. Aslında deri iş biraz da orada yerleşim alanı kurmuş oldu. O gelen işçiyle Hı -hı. birlikte. Mesela yürüyüşler olurdu. Biz kadınları toplar götürürdük. Hani niye gidiyorduk? İşte kadınlar kocam çalışıyor. Ekmeğine sahip çıkayım. Ya da mesela düşünsenize bakkal şunu söyleyebiliyorsa ya o adam para almazsa bana da borcunu ödemeyecek. Ben de burada iş yapamayacağım. Bu işe sahip çıkmak lazım. Hı -hı. Hani böyle ciddi bir dayanışma da vardı. Evet. Bir birliktelik de vardı. Ee, hani o günden bugüne kadar geldi şimdi e, derinin deriden çok artık farklı iş kolları orada olmaya başladı hani kimya evet, çok baktım, farklı iş kolları zaman var zaten deri oradan. neredeyse yani web sitesinde organize sanayi bölgenin e, web sitesinde deriyle ilgili işlerden bahsetmiyor yani san, şey var iş makinesi üretimi var e, efendime söyleyeyim ne diyor Tek, tekstilden bahsetmiş sanayi makine demiş elektrik elektronik demiş ee, ...ama deri yalnızca %10-11 kalmış yani. Bu derinin küresel kreziyle de ilgisi var değil mi? ya yani Türkiye'nin ikiyi. Yani tabii ki. Hı -hı. Hani e, pek çok yerde o deri ihracatının sektörünün bitmesiyle de alakası Hı -hı. var. Yani deri işin ciddi bir şekilde tuzlanın oluşmasında hem sendik Emecim, olarak bir rolü var. Ayrıca bakılması gereken bir şey. Peki ben e, bir, bir şey daha değinmek istiyorum. Yani e, Gezi Parkı'nda da var olan... Ee, nadir sendikalardan biriydi diyelim yani İsmako işçisi Gezi Parkı'nda e, Diskin yürüyüşünün olduğu gün değil mi? Orada e, bir çadırda bulundunuz. E, insanlarla görüştünüz. Türk Hava Yolları diğer bir e, açık yani sendikal temsili. Onun dışında hani kortejler, yürüyüşler dışında şeyle, eliyle çalışıyor. Yani, Mavi Yakalı dediğimiz sanayi havzalarından gelen işçilerin Gezi Parkı'nda çok fazla temsil edilmediğini gördük desem yanılır mıyım? Sen nasıl gördün orada olan bir Doğru aslında şey şöyle söyleyeyim saldırılar başladığında ilk cumartesi günü zaten sabah erken saatte hatta kadın kadın örgütleri Zegna'nın önünde bir açıklama yapacaktı. Ama biz vaziyeti gördük orada açıklama yapılmayacak biz de Gezi'ye gittik. <gülüyor> Ve o gün hani Gezi'deydik daha sonra. 15 Haziran'dan. Evet ilk evet. cumartesiye cumartesi. denk gelen <gülüyor> saldırıda ve sonra da bir daha sık gittik işte orada biz hani olduk ama yeterince göründük mü? Hayır görünmedik yani o arada örneğin çorap işçilerinin dokuma işçilerinin hey eylemleri vardı. oldu Doğru, onlar kazanımlar da vardı. oldu onlar da bir cesaretlendi <gülüyor> geziyle beraber ama yeterince yansımadı aslında o süreçte bence sendikalar yeterince müdahale etmediler Hı. bu işe. Ben hep başından beri şunu söylüyorum. Saldırılar ilk başladığında eğer üretim durdurulmuş olsaydı gerçek anlamda hani fabrikalara, tersanelere işçiler gitmemiş olsaydı bu işin karşısında e, e, hani... Emekten gelen güç kullanılsaydı işin rengi işlerin içinde tartışılma meselesi farklı olurdu. Niye kullanılmadı meselesini ben de az açıkçası çok çözebilmiş Hı. değilim. Mesela biz kendi içimizde sendikayla falan çok rahat bunları konuşuyoruz. Onlar zaten hani sürekli geliyorlardı biz de gidiyorduk falan. Burada bir sıkıntı yok ama toplamında Türkiye'deki hani işçi işçilerin kendi öz örgütleri hani sendikalarının buradaki geri duruşlarını biz işçiler anlayamadık. Yani bence hani 1 Mayıs'ta e, taksim tartışması bizim için çok kötü bir tartışmaydı. Biz ben örneğin çok öfkeliydim o tartışmada. Hı hı. Şunu hep söylüyordum. Taleplerimiz geride kaldı. Duyulmadı. Taleplerimiz ifade edilmedi Neyin diye. Gerisinde kaldı 1 Mayıs, me Mayıs meydanında. Alan mi? tartışmalarının evet. gerisinde kaldı. Evet. Hani madem orada taşeronlaşmaya, esnek çalışmaya karşı alanın gerisinde kaldıysa bundan sonra gezi meselesinde bu taleplerle birlikte oraya tamamen müdahale edilebilir ve Üretim alanındaki işçileri bu çok daha iyi anlatıp Hı -hı. tam da tartışma platformları yaratılabilirdi Hı -hı. bence. Bir de şöyle bir görüş var. Esasında beyaz yaka, mavi yaka işte fabrikada çalışan insanla plazada çalışan, büroda çalışan, dershanede, üniversitede çalışan insanları bir araya getiren güvencesizleştirme diye bir şey var. Yani taşeronda, ödünç evet. işinde, üst baş. Ve bu hareketin çok yoğun olarak bir güvencesiz beyaz yakalılar tarafından yani geleceği görmeyen o yüzden de genç nesille çok vurgu yapıldı. Göreceğini görmeyen bir... ...güvencesiz beyaz yakalılar tarafından taşındığı söylendi. Yani böyle bir beyaz yakaların öne çıkması da esasında kader birliği yapan... ...ve bu meseleyi daha öncesinden ve daha yoğun bilen fabrika işçilerinin... ...yan yana durması olamadı diyorsunuz böyle Hayır, bir önderlik. İşte o talepler birleştirilemedi. Evet. Tam da belki de taşeronlaşma ekseninde, güvencesizleşme ekseninde, vasıfsızlaşma yüzden, ekseninde. Evet bu yüzden hani benim... Yani bir, direnişçi bir işçi olarak talepleriyle orada bekleyen bir işçi olarak bir Mayıs'ta taleplerimin duyulmadı demem ve e, bununla birlikte e, geziye de hani bunun yansıtılmaması bizim için çok ciddi bir eksiklik. Evet. Oysa ki tam da hani bugün. Ortaya çıkan o talepleri ortaklaştırma ve tam da birlikte mücadelenin yükseldiği bir süreç ama fırsat kaçırılmamıştır. Değilmiş. Kesinlikle <gülüyor> kaçırılmamıştır. Şey, evet. Şeyden bahsedeyim hazır gezi derken mesela mahallelerimizde forumlar evet, oluyor. Evet evet lütfen. Ee, Böyle, ben de onu soracaktım anonsların var mı diye bir ufak anonsla ben de onlarla bitirmek istiyorum. Lütfen. Fikri örneğin yapayım. bu akşam bizim Tuzla'nın Aydın'ın Mahallesi'nde bir forumumuz olacak. Tam Biz, yer olarak? Tuzla Aydın'ın Mahallesi Salı Pazarı Yanı Parkı'nda Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. Parklarda oluyor bu. Hı -hı. Hani burada zaten şey bugüne kadar o kopuk yaşayan herkesin bir araya gelip kendi Hı -hı. meselesini tartıştı işte mahalle meclislerini oluşturdu bir şeyi dönüştürmeye çalışılıyor Hı -hı. ve şey tabi hani gezide hani artık şey açığa çıkmış satılık medya yani bizi de göstermiyor zaten Hı -hı. hiçbir yerden hani işçileri hiçbir Hı -hı. hareketi göstermiyor sadece belli bir noktayı gösteriyor şimdi bu gezi meselesine de çok ciddi eylemlikler oldu Tuzla'da yani 10 bin aşırı şeyler oldu hı hı. ve... E, ya ...bir tam halk hareketine... ...dönüştü. Hı hı. Bunu işte... ...derleyip toplayan, bu forumlarla... ...birlikte ortaklaştıran bir şey... ...çalışma hı hı. var yani. Evet. Ee, ben, ben de bir... Yani ...onu bir vurgu ıı, getirmek istiyorum. Yani bunun tabii ki objekt nedenleri var. Sendikaların, yani işçi sendikaların bu işe... ...önderlik yani kamu sendikalarını bir kenara... ...koyalım. İşçi sendikaların bu işe önderlik... ...edememesinin nedeni... ...işte biliyorsunuz örgüt... Yani ...fiilen örgütlenme oranı Türkiye'de yüzde üçte dörtlerde... Ee, özellikle işte son 12 sene içerisinde e, işçi sayısı 10 milyona falan çıkmış ama örgütlenme oranı 3,5'da kalmış. Yani %22'lerden 3'lere düşmüş. Yani bu gerçekten objektif bir neden. Böyle bir güç arkasına taşıyıcı güç yok ama bir yandan da dediğin gibi ortaklıkları yani sınıflar arası, hani etnik ortak, etnik e, bölünmeleri aşacak, sınıfsal bölünmeleri aşacak, toplumsal cinsiyet bölünmeleri aşacak, güvencesizlik, vasıfsızlaştırma. Bir de çok güzel söyledin ya bu kameralarda onur meselesi gibi şeylere ortaya koyan bir sayıya tekabül etmeyen bir güç olabilir sendikalar Yaptırışı. diyoruz. Tabii şimdi mesela sendikalar ve bizler şuna karşı da mücadele etmeliyiz. Yüzde 50 barajı kesinlikle, yüzde elli artı bir evet. barajı kesinlikle kaldırılmalı. Bir de şöyle bir tehlike var. Biz örgütlenirken de çok sıkça çıktı karşımıza. İşte bir dahaki dönemde işçiler... E, TC kimlik numaralarından e, evlerinden bile sendika üye olabilecek. Evet. Aslında bu direkt işçiyi ihbar etmektir. Evet. Buradan bence arkadaşlarım burada dikkat, dikkat etmesi gerekiyor. E, çok teşekkürler tamam. Fikriye. E, o kadar uzak yoldan geldin. Keşke birazcık daha uzun konuşabilseydik ama da e, bu meseleleri çok daha fazla e, e, arkadaşlarla masaya yatırıp konuşacağız. E, Bugün konuğumuz Tuzla, organize, pardon, Serbestleri Bölgesi'ndeki İsmako İşçilerinden Fikriye'ydi. Fikriye Akgül şu anda 200. neredeyse günde çadırda içeride örgütlenmeye, dışarıda direnmeye devam ediyorlar. Diren deri iş, diren İsmako İşçileri diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Fikriye'ye. Bundan sonraki programda görüşmek üzere. Teknik Masada Seval, çok sağ olun. İyi günler. İkilemini Kadın Hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğden, Özlem ve Aslı. Açık Radyo Program Destekçisi olun.